Akıllı Yatırımcı 1. Bölüm Yatırma Karşı Spekülasyon Yatırımcı teriminden ne anlıyoruz? Bu kitap boyunca bu terim spekülatör anlamına gelmektedir. 1934'e geri gittiğimizde Menkul Kıymet Analizi isimli ders kitabında bu iki tarım arasında kesin ayrımı şöyle yapmıştık. Kapsamlı bir analizin ana para güvencesi ve yeterli bir tutarda getiri öngördüğü işlem bir yatırımdır. Bu tanıma uymayan diğer tüm işlemler spekülatiftir. Son 38 yılda bu tanıma sıkı sıkıya bağlı kalmış olsak da bu süre içerisinde yatırım teriminde meydana gelmiş bir takım değişikliklerden de bahsetmek gerekir. 1929 ile 1932 yıllarındaki büyük krizden sonra tüm hisselerin doğasının spekülatif olduğu kabul ediyordu. Ünlü bir uzman, o yıllarda sadece tahvillerin birer yatırımcı olarak satın alabileceğini iddia ediyordu. Bu yüzden kendi tanımımızı, yatırım kavramına çok geniş bir kapsam getirdiği suçlamalarına karşı savunmak zorunda kalmıştık. Şimdi ise endişelerimiz aksi yönde. Son zamanlarda yatırımcı teriminin hisse senedindeki piyasasındaki herkes anlamına geldiğini düşünenler var. Haziran 1962'de önde gelen finansal gazetelerin birinin ilk sayfasındaki bir haber manşetini örneklemiştik. Morali bozuk küçük yatırımcı açığa not 6 satış yapıyor. 1970 Ekim'inde aynı gazetenin editoryal makalesi bu kez de alış tarafına aceleyle atanan dikkatsiz yatırımcıları eleştirmişti. Bu örnekler yatırım ve spekülasyon kelimelerinin kullanımı üzerindeki yıllar boyu süre gelen kavram kargaşasını sergiliyor. Yatırımın yukarıda önerdiğimiz tanımını düşünün. Sonra sattığı şeye sahip bile olamayan ve onu çok daha küçük bir fiyattan geri alma fırsatını yakalayacağına dair kuvvetli bir inancı bulunan deneyimsiz bir kişinin yaptığı açığa satış işlemiyle karşılaştırın. 1962 makalesi yayınlandığında piyasanın zaten büyük bir düşüş gösterdiğini ve daha büyük bir çapta yükselişe hazırlandığını söylemek de yanlış olmaz. Açığa satış yapmak için ondan daha kötü bir zaman olamazdı. Dilin yanlış kullanımı çok zaman ciddi sonuçlar doğurabiliyor. Esasında dikkatsiz yatırımcı deyimi, savurgan pintiler deyimi kadar çeşitli ve saçmadır. Gazete bu gibi durumlarda hep yatırımcı terimini kullanıyordu. Çünkü Wall Street'in konuşma dilinde bir menkul kıymet alıp satan herkes yatırımcıdır. Yatırımcı kelimesini kullanırken kişinin hangi fiyattan ne aldığını, krediyle mi yoksa nakit ödeyerek mi aldığına hiç bakılmaz. Bunu 1948'de halkın hisse senetlerine karşı olan genel tavrıyla karşılaştırın. O günlerde Merkez Bankası Yürütme Kurulu tarafından bir piyasa araştırmasına göre halkın %90'ı hisse senedi alım satımına karşıydı. Bu kişilerin yarısı neden olarak piyasanın bir kumar olduklarını görmeleri, diğer yarısı da piyasaya aşina olmadıklarını göstermişlerdi. Ne tuhaftır ki her türlü hisse senedinin alımı, fiyatların çok cazip ve tarihin en büyük yükselmesinin başlamak üzere olduğu bir dönemde son derece riskli ve spekülatif olarak değerlendirilmişti. Bunun tam tersi olarak, Geçmiş deneyiminin gösterdiklerine göre tehlikeli seviyelere kadar bir yükseliş olduğu zamanlarda ise bu işe yatırım, tüm hisse senedi alanlara ise yatırımcı ismi takılmıştı. Yatırım ve spekülasyon terimleri arasında bir ayrım yapılması her zaman yararlıdır. Son zamanlarda bu ayrımın yok olmaya yüz tutmasını endişe verici buluyorum. Bir kurum olarak Wall Street'in bu ayrımı tekrar yerleştirmesi ve devamlı vurgulaması gerektiğini hep söylemişizdir. Aksi takdirde borsalar bir gün çok ağır spekülatif kayıplara maruz kalan kişilerce yeteri kadar aydınlanmadıkları suçlamasıyla karşı karşıya kalacaklardır. İşin garibi, kaybedenler yalnız deneyimsiz bireyler değil, birçok borsa firması sermaye fonlarına spekülatif hisseleri dahil ettiği için sıkıntıya düştü. Bu kitabın okurunun hisse senetlerinin içerdiği riskler, Sundukları kar fırsatlarıyla aynı düzlemde olan ve birlikte hesaplanması gereken bu riskler hakkında iyi bir fikir sahibi olacağına inanıyoruz. Günümüzde bir kişinin piyasa ve kotasyon riski bulunmayan bir fiyat düzeni bekleyerek alım yapmasını sağlayacak %100 güvenceli bir yatırım politikasından bahsetmek artık imkansızdır. Yatırımcı artık hisse senedi portföyündeki risk unsurunu kabul etmelidir. Bu unsuru küçük limitler içinde tutmak, ve kısa veya uzun vadeli kötü sonuçlara maddi ve manevi olarak hazırlıklı olmak onun görevidir. Hisselerin içerdiği spekülatif unsurlardan ayrı olarak hisse senedi spekülasyonu hakkında iki paragraf daha eklemek istiyorum. Spekülasyon yapmak yasa dışı, etik olmayan ve çoğu kimsenin inandığı gibi bir cüzdan şişirici eylem değildir. Hatta büyük kar fırsatları veya zarar tehlikeleri mevcut olduğundan ve bu risklerin başka ellere transfer edilmesi gerektiğinden bir miktar spekülasyon gerekli ve kaçınılmazdır. Akıllı yatırım olduğu gibi akıllı spekülasyon da vardır. Ama akılsız spekülasyon yapmanın da çok yolu bulunur. Bunların başında şunlar gelir. Yatırım yapamıyorum diye spekülasyon yapmak, yeteri kadar bilgi ve beceri sahibi olmayanların bir yan uğraş olarak değil de ciddi olarak spekülasyon yapmaları, Spekülasyonda gücün yettiğinden daha fazla parayı risk etmek. Bizim muhafazakar bakış açımızda depozitli, margin veya kredili iş yapan otomatik olarak spekülasyon yapmaktadır ve onu uyarma görevi brokine düşer. Patlayacak bir kağıda olan herkes ya spekülasyon yapmakta veya kumar oynamaktadır. Spekülasyon yapmak hep büyüleyici bir şeydir ve öndeyken hep eğlencelidir. Eğer şansınızı denemek istiyorsanız bu amaç için ayırdığınız bir fona sermayenizin bir kısmını ne kadar azsa o kadar iyi ayırın. Asla sırf piyasa yükseldiği için veya karların akmaya başladığı için bu fonda daha fazla para eklemeyin. Aslında bu aşama karların toplanıp spekülatif fondan para çekeceği zamandır. Asla yatırım veya spekülatif işlerinizi veya düşüncelerinizi aynı hesapta uygulamaya sokmayın. Savunmacı yatırımcının amaçladığı sonuçlar Savunmacı yatırımcıyı zaten güvence arayan ve zahmetten kaçan kişi olarak tanımlamıştık. Genelde normal ortalama koşullar altında eğer böyle bir şey varsa hangi yolu takip etmeli, nasıl bir getiri beklemelidir? Bu soruları cevaplamak için önce bu konu hakkında 7 yıl önce neler yazdıklarımıza ve daha sonra o günden bu yana yatırımcının beklediği getirileri etkileyecek ne gibi önemli değişiklikler olduğuna bir göz atalım. Daha sonra yatırımcının bugünün koşullarında 1972 başında ne yapması ve neler beklemesi gerektiğini inceleyeceğiz. 6 yıl önce ne demiştik? O zaman yatırımcının varlıklarını yüksek kalitelik tahvillerle hisse senetleri arasında şöyle paylaştırmasını önermiştik. Tahvillere yatırılan paranın oranının %25'in altına inmemesi ancak %75'i de aşmaması gerektiğini belirtmiştik. Portföyün hisse senedi kısmında da limitler yine %25 ve %75 olmalıydı. Eğer kolay seçenek ise %50-50 idi. 50 Bu oranlarla %5'i açan durumlarda ise ayarlamalarda eski orana dönüşülmemesi gerektiğini vurgulamıştık. Alternatif bir politika ise piyasa tehlikeli olacak seviyelere yükselmişse hisse senetleri kısmını %25'e çekmek veya hisse senetlerindeki bir düşüşün fiyatları çok cazip hale getirdiği durumlarda %75'e yükseltmek olabilirdi. 1965'te yatırımcı vergiye tabi yüksek kaliteli tahvillerde %4,5, vergiden muaf iyi tahvillerde ise %3,25 getiri sağlayabiliyordu. Önde gelen hisse senetlerinde ise kar payı getirisi %3,2'lerde kalmıştı. Bu oranlar ve diğer veriler ihtiyatlı olmayı gerektiriyordu. Yatırımcı hisse senetleri alımlarında normal piyasa seviyelerinde 3,5-4,5 arası bir ön kar payı getirisi gerçekleşebilecekti. Bununla aynı miktarda bir hisse senedi sepetindeki hisselerin değerlerindeki düzenli artışta normal piyasa fiyatların eklenirse yılda 7,5 gibi bir kar payı ve sermaye getirisi sağlayabileceğini ima etmiştik. Akıllı Yatırımcı 2. Bölüm Tahviller ve hisse senetleri arasındaki bu yarı yarıya paylaştırmanın vergi öncesi %6'lık bir getirisi vardı. Sepetteki hisse senedi payının bir yüksek enflasyon durumunda ortaya çıkacak alım gücü kaybına yeterli bir derecede koruma sağladığını da eklemiştik. Burada yukarıda yaptığımız hesapların 1949-1964 arası gerçekleşenden çok daha az bir yükseliş beklentisine göre yapıldığını da belirtmek gerekir. Genel olarak hisse senetleri bu dönemde %10'dan daha iyi bir getiri sağlamıştı ve gelecekte de aynı tatmin edici getirilerin sağlanabileceğine inanıyordu. Geçmişteki bu hızlı yükselişin şimdiki fiyat seviyelerini çok yüksek duruma getirdiğini ve bu yüzden 1949'dan beri gerçekleşen o harika sonuçların gelecek için pek iyi olmak bir yana kötü sonuçları işaret ettiğini kimse aklına bile getirmiyordu. 1964'ten bu yana neler oldu? 1964'ten beri ortaya çıkan en büyük değişiklik 1970'in en düşük fiyatlarından bu yana hatırı sayılır bir yükseliş olmasına rağmen birinci kalite tahvillerin faiz oranlarındaki rekor yükselişlerdir. 1964'ün %4,5 oranı ile karşılaştırılarsa şimdiki şirket tahvillerindeki oranlar %7,5 seviyelerinde bununla beraber 1969-1970 piyasa düşüşü esnasında hisselerdeki kar payı getirisi de fena olmayan bir yükseliş gösterdi. Ama bu yazının yazılışı sırasında 1964'ün %3,2'sine karşılık buçukta duruyor. Faiz oranlarındaki değişiklik, bu dönem içerisindeki orta vadeli tahvillerin 20 yıllık diyelim piyasa fiyatlarında en fazla %38'lik bir düşüşe ulaştı. Bu gelişmelerin çeşitli bir yönü var. 1964'te hisse senedi fiyatlarının çok yükseldiğini ve ciddi bir düşüşe maruz kalabileceklerini tartışılmış fakat aynı düşüşün yüksek kaliteli tahvillerde de görülebileceği göz önüne almamıştık. Bunu bizim tanıdığımız başka bir kimse de yapmadı. Ama faiz oranlarındaki değişmelerde tepki olarak uzun vadeli tahvillerin fiyatlarında da büyük değişiklikler olabileceğini hakkında bir uyarı yapmıştık. O zamandan bu yana olan bitenin ışındaki örnekleriyle birlikte verilen bu uyarının yeterli şekilde vurgulanmadığını düşünüyoruz. Çünkü 1964'te 874 iken hisse seneti sahibi olan bir yatırımcı 1971'de küçük bir kar realize edecekti. 1970'in en düşük noktasında bile 631 zararı uzun vadeli tahvilerinden az olacaktı. Öte yandan yatırımcı tahvil tipi yatırımlarını, Amerikan tasarruf bonoları, kısa vadeli şirket tahvilleri veya mevduat hesaplarıyla sınırlamış olsaydı, bu dönemde ana parasıyla zarar ortaya çıkmayacak ve hisse senetlerinden daha iyi bir getiri gerçekleştirecekti. Böylece enflasyonist bir ortamda nakit tutmaya alternatif olarak hisse senedi yatırımının daha akıllı olacağı kuramına rağmen, 1964'te nakit benzeri yatırımlar hisselerden daha iyi getiri sağladı. Uzun vadeli tahvillerden kote edilen ana para değerindeki düşüş para piyasalarındaki gelişmelerden kaynaklanıyordu. Genelde bireylerin yatırım politikaları üzerinde önemli bir etki yapmayan para piyasası bu kez etkili olmuştu. Bu olay menkul kıymet fiyatlarının önceden kestirilemeyeceğini gösteren sayısız deneyimlerden bir tanesidir. Hemen her zaman tahviller hisselerden daha az dalgalanır ve yatırımcılar genelde piyasa değerlerindeki değişiklikler hakkında endişe duymadan herhangi bir vadeli iyi tahvilleri alabilir. Bu kurala birkaç istisna vardır. Ve bunlardan biri de 1964 sonrası dönemde oluştu. Daha sonraki bir dönümde tahvil fiyatlarındaki değişmelerden bahsedeceğiz. 1971 sonu ve 1972 başında beklentiler ve politika. 1971'in sonuna doğru Orta vadeli iyi kaliteli şirket tahvilerinde %8'lik vergiye tabi yine iyi kaliteli devlet veya yerel yönetim tahvilerinde %5.7'lik vergiden muaf getiri elde etme imkanı vardı. Yatırımcı daha kısa vadelerde örneğin 5 yıllık devlet tahvilerinde %6 alabiliyordu. Bu ikinci durumda yatırımcı piyasa fiyatları hakkında endişe duymadan nispeten kısa bir süre içinde ana para artı %6 faizini garanti ediyordu. Oysa 1971'de 900'lerde bulunan ancak %3,5 getiriyor. Geçmişte olduğu gibi şimdi de verilecek temel politika kararının fonun yüksek kalite tahfiller önde gelen türlü hisseler arasında nasıl paylaştırılacağı olduğunu varsayalım. Yakın gelecekte önemli bir yukarı veya aşağı hareket beklemiyorsak mevcut koşullar altında yatırımcı kendisine nasıl bir yol çizmelidir? İlk olarak şunu ifade ederim ki ciddi bir ters hareket olmazsa savunmacı yatırımcının elinde tuttuğu hisse senetlerinin değerlenmesinden %4 kar paylarından da %3,5'luk bir getiri sağlamayı beklemesi gerçekçi olacaktır. Daha sonra da açıklayacağımız gibi bu değerlendirmenin temelinde bu şirketlerin dağıtmadıkları karlarını yeni yatırımlarla kullanışları yatıyor. Böylece yatırımcının getirisi toplam %7,5 vergi öncesi olacaktır. Vergilerden sonra hisselerin ortalama getirisi %5.3'e düşmektedir. Bu da mevcut iyi kalite, orta vadeli vergiden muaf tahvillerle hemen hemen aynıdır. Bu beklentiler tahvillerle karşılaştırdığımızda hisse senetleri için 1964 analizimizden daha kötüdür. Bu sonuç 1964'ten bu yana tahvil getirilerinin hisse senetlerinden kaçınılmaz olarak çok daha fazla artmasından ileri gelmektedir. İyi kalite tahvillerin ana para ve faiz ödemelerinin çok daha fazla güvenceli olduğunu gerekçesi ve dolayısıyla hisse senetlerinin değerlenmesi ve kar paylarının azalmasından daha çok olası olduğu hiçbir zaman gözden uzak tutmamalıyız. Sonuç olarak 1971 sonuna doğru tahvillere yatırım hisse senetlerine yatırım yapmaktan daha cazip olduğu yargısına varmak zorundayız. Bu yargının doğru olduğundan emin olabilseydik, savunmacı yatırımcıya tüm parasının tahvilleri yatırmasını ve mevcut yeteri ilişkisi hisselerle yine önemli bir miktarda değişene dek hisse senetlerinden uzak kalmasını önerirdik. Ama ne yazık ki bu konuda da bir güvence yok. Okur ayrıca enflasyon unsurunu önemli bir neden olarak düşünmek durumundadır. Gelecek bölümde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon konusundaki hattı sayılır deneyimimizin Mevcut getiri farklarında tahvillere karşı hisse senedi seçimini desteklemediğini öner süreceğiz. Ama her ne kadar artan enflasyon da şu veya bu şekilde sabit getiri tahvillere karşı hisse senetlerini daha cazip kılacaktır. Bizim düşük olasılık tanıdığımız başka bir seçenekte Amerikan şirketlerinde karlılığın hız artması ve hisse senetleri değerini yükseltmesidir. Son bir olasılık daha var. Temel değerler açısından Gerçek bir neden ortaya çıkmadan hisse senedi piyasasındaki spekülatif bir yükselmeye daha tanık olabiliriz mesela. Bu nedenlerden herhangi bir tanesi belki de bizim bulamadığımız diğeri mevcut cazip getiri seviyelerinde bile fonların tamamının tahvillere yatıran yatırımcının üzülmesini yol açabilir. Bu yüzden önemli unsurların bu kısa özetinden sonra biz yine yatırımcı için o aynı uzlaşma politikasını öneriyoruz. Yatırımınızın bir kısmını tahvillere, kalanını hisse senetlerine yapın. Biz %50-50'lik bir paylaştırma veya vardıkları yargıya göre asgari %25, azami %75 arası oynayan bir ortalama kullanılmasını hala doğru görüyoruz. Bu alternatif politikalar hakkında daha ayrıntılı görüşlerimizi bir daha sonraki bölümde vereceğiz. Şu anda hisse senetlerinde alınabilecek toplam getiri tahvillerle aynı göründüğünden yatırımcı fonlarını bu iki araç arasında nasıl paylaştırırsa paylaştırsın, mevcut beklentiler dâhilindeki getiri oranları hisse senetleri fiyatlarının artması dahil fazla değişmeyecektir. Yukarıda hesaplandığı gibi her iki araçtan da elde edilecek toplam getiri vergi öncesi %7.8, vergilerden sonra %5.5 olacaktır. Bu oranlar tipik bir muhafazakar yatırımcının geçmişte elde ettiği hatırı sayılır bir miktar daha fazladır. Bu oranlar 1949 sonrası 20 yıllık boğa piyasasının %14'üyle karşılaştığında pek cazip görünmeyebilir. Ancak 1949-1969 arası DJIA'nın 5 kat arttığını ama buna karşılık kazanç ve kar payları artışının yalnız 2 katında kaldığını unutmamak gerekir. O dönemin muhteşem performansının temelinde şirketlerin gerçek değer artmasından çok yatırımcıların bir spekülatörlerin davranış biçimlerinde yaşanan değişiklikler yatmaktaydı. Buna bir bakıma kendi yağıyla kavrulma operasyonu da denebilir. Savunmacı yatırımcının hisse senedi portföyünden bahsederken Dow Jones Sanayi Endeksinin içerdiği 30 şirkete ait öncü hisse senetlerini konu aldık. Bunu sadece o hisseler alınmalı diye değil, hesapta kolaylık olsun diye yaptık. Aslında aynı nitelikte birçok hisse senedi daha vardı. Kamu hizmetleri hisse senetleri de aynı niteliktedir. Ancak savunmacı yatırımcının toplam performansının daha çeşitlemeli veya daha temsili bir sepetinin performansından farklı olması çok zordur. Daha doğrusu yatırımcının ne kendisi ne de danışmanlarının geleceğin getiriler arasında nasıl bir fark ortaya çıkacağını bilinmez. Becerikli ve akıllı yatırımcının püf noktasının genel piyasadan daha iyi bir performans gösterecek kağıtları seçmek olması gerekir. Ancak piyasa dışı etkenler, Savunmacı yatırımcıların ortalama getirilerinin üzerine çıkma kabiliyetleri hakkında kuşku duymanıza neden oluyor. Bu kuşkularınız uzmanların yönettiği büyük fonlar için de geçerli. Akıllı yatırımcı 3. bölüm. Anlatmak istediğimizi ilk başta tam tersini ispat edecekmiş gibi görünecek bir örnekle ifade edelim. Aralık 1960'tan Aralık 1970'e GE'nin hissesi 616'dan 839'a çıkarak %36'lık bir artış gösterdi. Ama aynı dönemde daha geniş kapsamlı olan 500 hissenin Standard Pors Ağırlık Endeksi 58.11'den 92.15'e çıkarak %58'lik bir artışı yakaladı. İkinci grubun birincisinden daha iyi bir alışveriş olduğu aşikar. Ama türlü türlü hisse senedinin bir karışımı gibi gözüken büyük bir çeşitlemenin Dow'un o 30 tiranından kesinlikle daha iyi performans göstereceğini tahmin edecek kadar kim cesur olabilirdi ki? Bu sonuçlar mutlak veya nispi fiyat değişkenliğinin nadiren güvenilir bir şekilde tahmin edebileceğimizi bizim görüşlerimize paralel bir şekilde kanıtlıyor. Aynı uyarıyı aşağıda bir kez daha tekrar ettiğim için özür dilemeye gerek duymuyorum. Çünkü yatırımcı bu uyarıyı kitap dışında sık sık duyamaz. Bir yatırımcı yeni halka arz olan hisseleri alarak veya daha iyi tüyoları değerlendirerek getirisini ortalamanın üzerine çıkartmayı beklememelidir. Hatta uzun vadede bunun tam tersi geçerlidir. Savunmacı yatırımcı kendisini uzun bir faaliyet karlılığına ve kuvvetli mali yapı geçmişine sahip olan önemli şirketlere kısıtlamalıdır. Bu listeyi herhangi bir menkul kıymet analisti yapabilir. Saldırgan yatırımcılar ise diğer türlü hisseleri alabilirler. Ama bunlar akıllı bir analizin sonucunda kesinlikle cazip olduklarına kanaat getirmiş olan kağıtlar olmalı. Bu bölümü sonuçlandırmak için savunmacı yatırımcıya uygun 3 ek kavram ve uygulamadan kısaca bahsedelim. Birincisi, kendi hisse portföyünü oluşturmak yerine yerleşmiş sağlam yatırım fonlarının aldığı hisseleri almaktır. Buna ek olarak, Çoğu eyalette vakıf ve bankalar tarafından işletilen vakıf fonları veya birleşik fonlar da kullanılabilir. Elinde büyük tutarda para olanlar, tanınmış yatırım danışmanlığı firmalarına başvurabilirler. Bu tercihler, kişinin yatırım programına standart bir çizgide profesyonel bir yönetim kazandıracaktır. Üçüncü olarak, hisse senetlerinde basitçe her ay veya her üç ayda bir aynı tutarda paranın yatırıldığı dolar maliyeti ortalaması uygulaması kullanılabilir. Böylelikle, Piyasa düşükken yüksek olduğu döneme göre daha fazla hisse senedi alımı yapılır ve portföyün toplam birikim fiyatı da memnun edici bir seviyeye gelir. Doğrusunu söylemek gerekirse bu yöntem formüllü yatırım denen daha geniş kapsamlı bir yaklaşım olan bir uygulamadır. Bu yöntem zaten daha önce yaptığımız portföyde hisse senetleri payının piyasa hareketlerine ters yönde olmak üzere en az %25 ile en çok %75 arasında değişebileceğini, Önerimizde ayrıntıya girilmeden anlatmıştı. Bu fikirler savunmacı-yatırımcı için değerlidir ve daha sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak kapsanacaktır. Saldırgan yatırımcının amaçladığı sonuçlar Bizim saldırgan menkul kıymet alıcımız elbette savunmacı veya pasif meslektaşından daha iyi bir getiri sağlamayı isteyecek ve bekleyecektir. Ama ilk önce daha kötü bir sonuç elde etmeyeceğinden emin olmalıdır. Wall e büyük bir enerji, uğraş ve doğal yeteneklerle gelip kar yerine zararla çıkmak büyük bir beceri sayılamaz tabi. Eğer bu nitelikler yanlış yola kanalize edilirse handikap haline gelirler. Onun için gelişimci yatırımcının hangi hareket tarzının makul fırsatlar sunduğu ve hangilerinin sunmadığına dair çok net bir görüş açısıyla işe başlaması çok önemlidir. İlk olarak yatırımcı ve spekülatörlerin genelde ortalamadan daha iyi getiriler elde etmeye nasıl uğraştıklarına ilişkin birkaç yöntemle göz atalım. 1. Piyasada işlem. Bu yöntem hisse senetlerini genel olarak fiyatlar yükselirken almak, geriye dönüş başladığında da satmak anlamına gelir. Seçilen kağıtların piyasa ortalamasına göre daha iyi performans gösterenler arasından seçilmesi daha akla yakındır. Sık sık açığa satış ancak az sayıda profesyonel tarafından uygulanır. Yani sahip olmadıkları kağıtları satacaklar ama borsanın yerleşik mekanizması dahilinde bu kağıtları ödünç alacaklardır. Amaçları gerçekleşecek bir dönüşte ve bu kağıtları daha düşük bir fiyattan geri alarak kar etmektir. 2. Kısa vadeli seçicilik Bu yöntem büyük karlar açıklamak, veya hakkında iyi haberler çıkmak üzere olan şirketlerin hisse senetlerini almak demektir. 3. Uzun vadeli seçicilik Bu yöntemde temel kriter, ileride devam etmesi beklenen mükemmel bir büyüme gelişimidir. Bazı durumlarda yatırımcı henüz etkilece bir performans göstermemiş ama daha sonra büyük bir kar gücü sergilemesi beklenen şirketleri de seçebilir. Bu gibi şirketler genellikle bilgisayar, ilaç, elektronik gibi teknolojik bir sektördedir. Bunlar güzel bir gelecek vaat ettiği varsayılan yeni ürünler veya süreçler geliştirirler. Bu tarz uygulamalarla yatırımcının başarıya ulaşma şansının düşük olduğunu görüşümüzü daha önce ifade etmiştik. Önce bu tür alım satımları hem kurumsal hem de gerçekçi nedenlere dayanarak yatırım kapsamı dışında tutmuştuk. Hisse senedinin yukarıdaki türdeki alım satımları geniş kapsamlı bir analiz yapılarak ana parayı güvence altına alıp iyi bir getiriş sağlayacak bir işlem değildir. Daha sonraki bölümde trading işlemleri daha ayrıntılı olarak tartışacağız. Yatırımcı ister uzun ister kısa vadeli olsun en parlak gelecek vadeden kağıtları seçme uğraşına iki tür engelle karşılaşır. Bunlardan birincisi insan haklarından ikincisi de rekabet ettiği grubun doğasından kaynaklanır. Kişi geleceği tahmininde yanılabilir. Tahmini tutsa bile gerçekleşmesini beklediği şey hali hazırda piyasa tarafından satın alınmış veya satılmış olabilir. Kısa vadeli seçim alanında bir şirketin içinde bulunduğu yıldaki performansı Vastitit'te herkes tarafından bilinen bir haberdir. Gelecek yılın sonuçları ise tahmin edilebilirliği derecesinde ayrıntılı bir şekilde gözaltına alınmıştır. Bundan dolayı kağıt seçimini temel olarak bu senenin iyi sonuçlarına veya kendisine anlatıldığı şekilde gelecek yılın beklentilerine dayandıran, yatırımcı büyük bir olasılıkla başkalarının da aynı de nedenlerden dolayı aynı şeyleri yaptığını görecektir. Yatırımcının uzun vadeli beklentilerindeki handikapları temelde aynıdır. Daha önce hava yolları örneğinde gösterdiğimiz gibi tahmin yürütürken daha eşin başlarında yanılma olasılığı kısa vadeli karları tahmin etme uğraşına göre daha fazladır. Uzmanlar, bu tür tahminlerinde çoğu kez yanıldıklarından Valsetit camiası yanlış tahminler yaparken yatırımcının doğru tahminler yaparak kar etmesi imkanı olarak var gibi görünüyor. Ancak sadece teorik olarak. Kaç girişimci, yatırımcı, profesyonel analistlerinden en gözde uğraşı olan uzun vadeli gelecekteki karları tahmin et oyununda onları yenecek sezgi ve kehanet yeteneğine güvenilebilir ki. Dolayısıyla şu şaşırtıcı ama mantıklı sonuca varmak zorundayız. Yatırımcı sürekli bir şekilde ortalamanın üzerinde performans gösterme şansına ulaşmak için doğal olarak sağlam ve gelecek vadeden Vasitete yaygın olmayan politikalara uymak zorundadır. Girişimci yatırımcı için böyle politikalar var mı? Yine kurumsal olarak cevap evet olmalı. Ve bu cevapların uygulamada ya da olumlu olmasını gerektiren açık seçik nedenler var. Spekülatif piyasa hareketlerinin piyasanın genelinde sık sık ve en azından bazı bireysel kağıtlarda da her zaman her iki yönde de aşırı ölçüde gittiği herkes tarafından bilinir. Buna ek olarak bir hisse ilgisizlikten veya çoğunluğun peşin hükümlü yaklaşımından dolayı gerçek değerinden ucuz kalabilir. Biraz daha ileri gidip piyasadaki işlemlerin şaşırtıcı büyüklükte bir miktarının sağını solunu birbirinden ayırt edemeyen kişilerce gerçekleştiğini de iddia edebiliriz. Bu kitapta fiyatla değer arasındaki uyumsuzluğun birçok geçmiş örneğini göreceğiz. Bu yüzden rakamlarla arası olan herhangi bir akıllı insanın Diğerinin aptallıklarından yararlanarak Valsitlid'de yüksek kazanç sağlaması çok kolaymış gibi görünüyor. Fakat işler hep öyle beklendiği gibi gitmiyor. İhtimal edilmiş ve dolayısıyla ucuz kalmış bir kağıdı almak ve uzun bir süre beklemek peygamber sabrı gerektiren bir uğraş haline dönüşüyor. Öte yandan çok popüler ve dolayısıyla aşırı değerli bir kağıdı açığa satmak, kişinin cesaret ve dayanıklılığını test ettiği gibi cebinin derinliğini de ölçüyor. Bu sağlam ilkenin başarılı bir şekilde uygulanması imkansız değil ama herkes bu ustalığı kolay kolay elde edemez. Toplam riski bu alanda uzmanlaşmış kişiler için asgariye indiren, yıllar boyu %20 veya daha yükseğini getirmeye devam etmiş bir hayli geniş özel durum grubunun da mevcut olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bunun için sermaye piyasasının karmaşık yollarını iyi tanımak gerekiyor. Bu yöntemlerin arasında hisseler arası arbitraj tasfiye ödemeleri ve türlü koruma pozisyonları var. En tipik vaka ilan tarihindeki fiyatından çok daha fazla bir değer ortaya çıkaracak olan bir şirket birleşme veya el değiştirmesidir. Akıllı Yatırımcı 4. Bölüm Bu tür anlaşmaların sayısı son yıllarda önemli bir ölçüde arttı ve bu işin uzmanlarına çok paralar kazandırdı. Ama birleşme duyurularının artmasıyla birleşmeyi engel teşkil eden durumlar ve yarı yolda çöken anlaşmaların sayısı çoğaldı. Dolayısıyla bu bir zamanlar güvenilir para kazanma kaynağından son dönemde birçok kişi zarar etti toplam varlık oranları belki de çok fazla rekabet yüzünden gittikçe geriledi. Bu özel durumların azalan karlılıkları, bu kitabın raf ömrü süresince azalan getiriler kanununda paralel olarak gelişen bir tür kendi kendini imha edici sürecin bir belirtisi sayılabilir. 1949'da piyasa dalgalanmalarının geçmiş 75 yıllık analizini hazırlayabilirdik. Bu analiz sayesinde, Karlılığı ve mevcut faiz oranlarını temel alarak değeriyi merkezi ve gerçek değerinin altındayken satın almayı ve bu değerin üstüne çıktığında satmayı mümkün kılacak bir düzey belirleyebilirdik. Bu formül Rossitlerin ucuzu al pahalıya sat ilkesinin bir uygulamasıydı ve Wall Street'in hisselerinin yükseldikleri için alınıp düştükleri için satılması gerektiğini savunan o kök salmış mozur ilkesine kontra gitme avantajına da sahipti. Ne yazık ki bu formül 1949'dan sonra artık işlemedi. Benzer bir olayı geçmiş yıllarda da yaşamıştık. Ünlü Doğu kuramı da 1897-1933 yıl arasında çok güzel sonuçlar vermişti. Ama 1934'ten sonra bu tayarının uygulanmasına kuşkuyla bakılır oldu. Eskiden var olmayan bir üçüncü ve son alt sınıfın fırsat örneği Valsit'teki kendi işlerimizin büyük bir bölümü kolayca tespit edilebilen kerepir kağıtlar üzerinde odaklanmıştı. Bunlar fabrikaları, Stokları ve diğer varlıkları dikkate alınmayan tüm pasifleri düşüldükten sonra sadece net dönen kıymetlerdeki işletme sermayesi payından daha az fiyata işlem gören şirketlerdi. Hisse senetlerinin bir özel sektör kurumu olarak o şirketlerin değerinden çok daha az bir fiyata işlem gördükleri belliydi. Hiçbir patron veya çoğunluk hissedarı malını bu kadar gönül fiyata satmayı düş düşünmez ama 1957'de piyasada mevcut olan bu tür 200 kadar kağıdın bir listesi yayınlanmıştı. Bu kelepir kağıtların hemen hepsi şu veya bu şekilde kar getirirdi. Ama ortalama getiriler diğer birçok yatırım aracından daha yüksekti. Ancak sonraki 10 yılda bu şirketler yok olup gitti. Böylece girişimci ve uyanık yatırımcıların kazançlı alanlarından biri daha tarihe karışmış oldu. Ne var ki 1970'in düşük fiyatlarında böyle işletme sermayesinin altında işlem gören hatırı sayılır bir miktarda hisse senedi yine ortaya çıktı. Piyasadaki hızlı iyileşmeye rağmen, bunların sayıları yıl sonuna yüklü bir portföy oluşturacak kadar çoktu. Bugünün koşullarında girişimci yatırımcının ortalamanın üzerinde performans gösterebilmesi için hala birkaç imkan mevcut. Çok sayıdaki pazarlanabilir menkul kıymetin içinde mantıklı, makul ve güvenilir standartlara ucuz olarak belirlenecek mutlaka yeteri sayıda hisse vardır. Bunlar ortalama olarak Deja'nın veya benzer temsili bir liseden daha memnun edici getiriler sağlar. Bizim görüşümüze göre yatırımcı, portföyünün hisse senedi kısmından vergi öncesi yıllık ortalama %5'lik bir getiri beklemiyorsa bunları araştırmaya bile değmez. Aktif yatırımcı için bir veya birkaç hisse seçimi, yöntemi geliştirmeyi daha sonra deneyeceğiz. Yatırımcı ve enflasyon Enflasyon ve onunla savaş son yıllarda kamuoyunun gündeminde hep ilk sıradaydı. Halk dolarının satın alma gücünün azalmasından ve gelecekte parasının değerinde ciddi bir düşüş ortaya çıkmasından korkuyordu. Spekülatörler için ise düşüş bir kazanç umudu yaratacaktı. Bu endişeler doğal olarak Wall Street'in düşünce tarzını da etkiledi. Tüketici endeksinin yükselmesinin hem sabit getirileri hem de sabit tutarda ana parası olanları zarara uğrattığını herkes bilir. Öte yandan hisse senedi sahipleri, doların satın alma günündeki düşüş nedeniyle uğradıkları zararı hisse senetlerindeki değerlenme ve kar payları ile kapatma şansına sahiptir. Bu inkar edilemez gerçekleri temel olan birçok finansal uzman, enflasyonist ortamda tahvillerin tercih edilmemesi gerektiğini ve dolayısıyla hisse senetlerinin doğası itibariyle tahvillerden daha cazip bir yatırım olduğunu savunuyor. Danışmanlar, belirli tutarda birikime sahip hayır kurumlarına portföylerinin tamamını hisse senedinden oluşturmalarını öneriyor. Oysa bir zamanlar vakıf portföyünün yalnızca yüksek kaliteli tahvillerden oluşması yasal bir zorunluluktu. O günlerde zaten vakıflar da hisse senediyle ilgilenmiyordu. Okurlarımızın yüksek kaliteli hisse senetlerinin bile tahvillere göre daha iyi bir yatırım olmadığını görecek kadar zeka sahibi olduklarını biliyoruz. Enflasyonla ilgili koşullar ne olursa olsun, Endeks veya kar payı getirileri ne düzeyde bulunursa bulunsun bu temel gerçek değişmez. Bir zamanlar tahvilin hisse senedinin kesin olarak daha güvenceli olduğunu görüşünü sık sık duyardık. Bu görüş ne kadar saçmaysa hisse senedinin tahvillerden daha avantajlı olduğu inancı da aynı ölçüde saçmadır. Bu bölümde fiyatların artması, beklendiğinde yatırımcının ne yapması gerektiğini açıklamak için bazı ölçümlemeler yapacağız. Finans alanının diğer konularda olduğu gibi burada da gelecekteki yatırım politikamızın esaslarını geçmişteki deneyimlerimizden edindiğimiz bilgilere dayandırmak zorundayız. İşte bu konuda cevap aranması gereken sorular. Enflasyonun özellikle 1965'ten sonraki artışı bu ülke için yeni bir şey mi? Daha önce buna benzer veya daha kötü enflasyon gördüksek bugünkü enflasyonla savaşmamız için alabileceğimiz dersler var mı? Genel fiyat seviyelerindeki değişimler Buna bağlı olarak kar payları ve hisse senetlerinin piyasa değerindeki dalgalanmalar hakkında birçok bilgi içeren tarihi bir özet olarak rakamlarımız 1915'te başlayacak ve 5 yıl aralarla 55 yılı kapsayacak savaş zamanının fiyat kontrollerinin hesaplara yansımasını önlemek için 1945 yerine 1946'yı kullanacağız. İlk farkına vardığımız nokta geçmişte enflasyondan çok çektiğimiz oluyor. En yüksek 5 yıllık toplam artış 1915-1920 döneminde gerçekleşmiş ve fiyatlar bu dönemde iki katına yükselmiş. 1965-1970 arası bu artış oranı %15 olmuştur. Bu ikisinin arasında fiyatların düştüğü 3 ve çeşitli oranlarda yükseldiği 6 dönem görülmüştür. Rakamlar, yatırımcının enflasyon yerinden hata geçebileceği ihtimalini hep göz önünde tutması gerektiğini hatırlatıyor. Tabloya bakarak enflasyon oranının ne olacağını bulabilir miyiz? Tabloda her tür iniş çıkış mevcut olduğu için gelecek için bir sinyal alamıyoruz. Son 20 yılın istikrarlı kayıtlarını incelediğimizde ise bazı ipuçlarına ulaşmak mümkün görünüyor. Bu dönemin tüketici enflasyonu yıllık ortalama %2.5'miş. Yıllık oranlar 1965-1970 arasında ortalama %4.5 ve 1970 yıllarında ise %5.4 düzeyinde hesaplanmış. Bu dönemde hükümet kesin olarak enflasyona karşı bir politika izliyordu. Federal politikaların gelecekte geçmiş daha etkili olacaklarını inanmamız için iyi nedenler var. Biz bu aşamalarda yatırımcının düşünce ve karının %3'lük bir enflasyon oranında olasılığında kesin değil, dayandırmasının makul olduğunu görüşündeyiz. Bu oran 1915-1970 arasında 102.5'ti. %3'lük bir enflasyonun sonuçları ne olabilir? Bu orandaki bir enflasyonun getirdiği hayat pahalılığı, iyi kaliteli, orta vadeli ve vergiden muaf tahvillerdeki mevcut getirinin veya yüksek kaliteli şirket tahvillerinin vergi sonrası getirdiği varsaydığımız oranın yarısını yiyecektir. Bu ciddi bir oran ama yine de abartılmamalı. Çünkü bu durum birikimimizin gerçeklerinden ve alım gücünün yıllar geçtikçe azaldığı anlamına gelmiyor. Yıllık enflasyon %3 olduğunda bile yatırımcı vergi sonrası kalan faiz gelirinin yarısını harcasa alım gücünü aynı seviyede koruyabilir. Bu durumda aklımıza doğal olarak şu soru gelebilir. Yatırımcı 1970-1971'in o rekor düzeyindeki getiri oranlarıyla bile yüksek kaliteli tahviller yerine başka araçlara yönelse daha iyi getiri sağlayabilir mi? Örneğin portföyün hepsini hisse senetlerinden oluşturmak, hisse senetleri tahviller arasında paylaştırmaktan daha iyi olmaz mı? Akıllı Yatırımcı 5. Bölüm Hisse senetleri enflasyondan en iyi korunma araçları değil midir? Hisse senetlerinin uzun vadede tahvillerden hep daha iyi getiri sağladığı doğru değil mi? İncelediğimiz 55 yıl içinde hisse senetleri yatırımcının yüzünü tahvillerden daha fazla güldürmedi mi? Bu soruların cevabı biraz karmaşık. Geçmişte hisse senetleri uzun vadede tahvillerden gerçekten daha iyi performans gösterdi. DCA'nın 1915 ortalaması, 77'den 1970 ortalaması, 753'e gelmesi birleşik olarak yılda %4'lük bir ortalama artışa tekabül ediyor. Buna bir %4'lük yıllık kar payı getirisini eklemek gerekir. Bu birleştirilmiş oran yani %8, o 55 yıllık dönem sırasında tahvillerin sergilenmiş olduğu performanstan elbette çok daha iyi ama yüksek kaliteli tahvillerin şimdiki getirilerinden daha iyi değil. Bu da bizi ikinci mantık sorusuna getiriyor. Hisse senetlerinin son 55 yıldakinden daha iyi bir performansı gelecekte göstereceklerine dair inandırıcı bir kanıt var mı? Bu önemli soruya cevabımız hemen hayır olacaktır. Hisseler gelecekte çok iyi bir performans gösterebilirler ama bundan kesin olarak emin olamayız. Burada yatırım sonuçları üzerinde iki ayrı zaman unsurunu göz önüne almalıyız. Bunların iki uzun vadeli gelecekte diyelim ki gelecek 25 yıl neler olabileceğini kapsıyor. İkinci zaman dilimi ise örneğin 5 yıl daha kısa bir süre içinde yatırımcının finansal ve psikolojik durumunu büyüteç altına alıyor. Yatırımcı bir karar alırken 25 yıllık bir dönemin muhasebesini yapmaz. Karar alırken yıldan yıla biriktirilen deneyimler önemli bir rol oynar. Yatırımcının zihinsel durumu, ümitleri, endişeleri, yaptıkları hakkında duyduğu memnunluk veya pişmanlık ve her şeyden önemlisi ileride ne yapacağına dair vereceği kararlar yakın geçmişteki deneyimiyle oluşur. Bu noktada daha açık bir örnek verelim. Enflasyon, koşullarıyla ise senedi, fiyat veya kâr payı getirileri arasında doğru orantılı olduğu söylenemez. İşte bir örnek. 1966-1970 döneminde 1946-1950'den beri en yüksek 5 yıllık oran ile %22'lik bir enflasyon yaşandı. Ancak 1965'ten beri hem hisse senedi fiyatları hem de kar payı getirileri düştü. Daha önceki 5 yıllık dönemlerde de benzer çelişkiler var. Enflasyon ve şirket karları Konuya daha değişik ve önemli bir yaklaşım da Amerikan şirketlerinin gerçekleştirdiği sermaye oranla karlılık oranlarının incelenmesi. Bu oranın serini incelediğimizde ekonomik konjüktüre bağlı olarak dalgalanmalar gösterdiğini anlıyoruz. Ancak bu oran yükselişi toptan eşya fiyatları veya tüketici fiyatları endeksiyle bağlantılı ve oranlı değil. Tam tersine bu oran son 20 yıldaki yüksek enflasyona rağmen belirgin bir şekilde de düştü. Bu düşüşün nedeni de daha avantajlı amortisman olaylarının uygulanması oldu. Geniş kapsamlı incelemelerimiz yatırımcının, DCA'nın grubun son 5 yılda getirilerinden daha fazlasını beklememeleri gerektiğini gösteriyor. Taşınabilir varlıklara oranla bu getiri %10'dur ve bu oranda hisse senetlerinin getirisine yetişemedi. Bu hisselerin piyasa değerleri defter değerlerinin çok üzerinde. Örneğin 1971 ortasından piyasa değeri 900 iken defter değeri 560'tı. Mevcut piyasa fiyatı üzerindeki getiri sadece %6.25'e denk geliyor. Bu ilişki genellikle ters yönde yani karın katı olarak ifade edilir. Örneğin DGA'nın fiyatı 900-1971 Haziran'ında son 12 ayın gerçekleşen karlarının 18 katına eşittir. Rakamlarımız bir önceki bölümde önerdiklerimizle aynı seviyede. Yatırımcının normal beklentisi hisselerin piyasa değeri üzerinde %3.6'lık bir ortalama kar payı getirisi artı, karların tekrar yatırılmasından kaynaklanan, mesela %4'lük bir yıllık değerlendirme doğrultusunda olacaktır. Burada defter değerinde eklenen her bir doların piyasa fiyatını yaklaşık 1.60 dolar arttığını varsayımına dikkat edelim. Okurumuz, hesaplarımızın hisselerin gerilediğinde, getirilerine de bir artış izin vermeyişine ve öngördüğümüz yıllık %3 enflasyonun ortaya çıkaracağı değerlere itiraz edebilir. Buradaki savunmamız, geçmişte buna benzer bir enflasyon oranının açıklanan hisse başı kârlar üzerinde direk etkisi olduğuna dair hiçbir işaretin bulunmayışına olacaktır. Bu soğuk rakamlar, Deja'nın grubunun son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük kârların tümünün o tekrar yatırılması nedeniyle oluşan ödenmiş sermayenin nispeten daha fazla oranlarda artmasından kaynaklandığını gösteriyor. Enflasyonun kazançlar üzerinde olumlu bir etkisi olsaydı mevcut sermayenin değerini arttırırdı. Böylece eski sermayenin ve dolayısıyla birleşik olarak eski ve yeni sermayenin karlılık oranını artmış oldu. Ama fiyat seviyelerinin neredeyse %40 yükseldiği son 20 yılda buna benzer bir şey olmadı. Şirket kârları Tüketici fiyatlarından değil toplam fiyatlardan etkilenmelidir. Enflasyonun hisse fiyatlarının yükselmesinin tek bir yolu kârların sermaye yatırımlarına olan oranını arttırmasıdır. Geçmişe bakıldığında bunun gerçekleşmediği görünüyor. Geçmişin ekonomik döngülerinde işlerin iyi gittiği zamanlarda fiyatların yükseldiğini, kötü gittiği zamanlarda da düştüğünü görüyoruz. Genel kanı hep az bir miktar enflasyonun şirket kârlarına yaradığı doğrultusundaydı. Bu görüş genelde süre gelen bir refah dönemiyle yükselen fiyatların bir birleşmesini sergileyen 1950-1970 arasındaki dönemde yanlış çıkmadı. Ama rakamlar bütün bunların öz sermayenin kazanma gücünün etkisinin çok kısıtlı olduğunu hatta kârların yatırımları olan oranını bile korumaya yetmediğini gösteriyor. Açıkça görülüyor ki aksi yöndeki bazı gelişmeler bütün olarak Amerikan şirketlerinin gerçek kârlılığını arttırmasını önlemiş. Bunların arasında Ücret artış oranının, verimlik artış oranının daha yüksek olması, satışların sermaye olan oranını düşük tutan çok yüksek miktarlarda sermaye gereksinimleriydi. Enflasyonun şirketlerimiz ve hissedarlarının olumlu değil, tam tersine olumsuz yönde etkilediğini gösteriyordu. Tablomuzdaki en etkileyici rakamlar 1950 ile 1969 arasındaki şirket borçları. Bu gelişmelerin ekonomistler ve Street'in gözüne çarpmaması çok şaşırtıcı. Bu dönemde şirketlerin borçları 5 kat artarken vergi öncesi karları ancak 2 katına çıkmış. Aynı dönemde faiz oranları hızla artışlarda ek olarak toplam şirket borçlarının da artık büyük çarpı olumsuz bir ekonomik unsur oluşturduğunu ve birçok bireysel kurum için gerçek bir sorun teşkil ettiği ortada. 1950'de faiz ödemeleri düşürdükten sonra Vergi öncesi net karlar şirket borçlarının %30'unu oluştururken bu oranların 1969'da yalnızca %13.2 olduğuna dikkat ediniz. 1970'teki oran daha da olumsuz olmalı. Sonuçta bir bütün olarak şirket öz sermayenin üzerinde kazanılan %11'in büyük bir bölümünün vergi öncesi %4 veya daha az maliyeti olan kredilerin getirdiği büyük miktardaki yeni borçlara sağlandığı görülüyor. Eğer bu şirketler 1950 öncesi oranlarla korunmuş olsalardı kârların öz sermaye oranı enflasyona rağmen düşerdi. Enflasyonun en büyük kurbanı kredi maliyetlerinin büyük artış ile kamunun denetleyici süreci altında zam yapma zorlukları arasında sıkışan kamu hizmetleri şirketleri olmuştu. Ama şunu da ekleyelim elektrik, gaz, ve telefon hizmetlerinin birim maliyetleri genel fiyat endeksine göre çok daha düşük oranda artış gösterince bu şirketler gelecek için çok daha stratejik bir konum kazandı. Kanunlar yatırdıkları sermayenin üzerinde yeterli bir miktarda getiri sağlayacak kadar zamlara izin verdiğine göre geçmiş enflasyon dönemlerinde olduğu gibi gelecekte de bu şirketlerin hissedarları kendilerini güvende hissedecekler. Yukarıdaki görüşlerimiz bizi daha bu işin başında vurguladığımız sonuçlara geri getiriyor. Yatırımcının 1971 sonlarında fiyat seviyelerinde alınmış DCA tipi hisselerden oluşan bir portföyde örneğin %8 gibi ortalama bir toplum getirinin üzerinde bir şeyler beklemesinin sağlam bir olanağı yok. Bu beklentiler çok düşük çıksa bile portföyün tamamı hisse senetlerinden oluşturmak pek akıllıca değil. Eğer gelecek için garanti olan bir şey varsa o da karların bir hisse senedi portföyünün yıllık ortalama piyasa değerinin %4 veya başka bir oranda tek düze bir şekilde artmayacağıdır. Joseph Morgan'ın o unutulmaz cümlesiyle ifade ettiği gibi değerler hep dalgalanacak. Bu tespit bugünün veya yarının fiyatlarında hisse senedi alanların yıllarca sürebilecek bir zarar riski taşıması anlamına gelir. 1929-1932 bozgunundan sonra aynı zamanda DCA'nın kaybettiklerinin geri toplaması 25 yıl almıştı. Bunun yanında eğer yatırımcı portföyünün büyük bir bölümde hisse senetlerine odaklanırsa büyük bir olasılıkla coşturucu yükselişler ve ızdıraf verici düşüncelerle yolunu şaşıracaklar. Bu özellikle daha fazla enflasyon beklentileri su üzerine çıktığında doğru olacaktır. Çünkü yatırımcı o zaman eğer yeni bir boğa piyasası başlarsa büyük bir yükselişi, kaçınılmaz bir düşüşün habercisi veya kağıt üzerindeki karların nakde çevriliş fırsatı olarak değil de enflasyon hipotezinin bir doğrulaması, ve piyasa ne kadar yüksek ve kar payı getirileri ne kadar düşük olursa olsun hisse senedi almaya devam etmek için bir neden olarak görecektir. Bunun sonucu ise hep hüsvan olacaktır.